Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve muhterem hazirun. Bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz. Allah subhanahu wa taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine malum duayla başlamak istiyorum sözlerime müsaadenizle. Bizlere darein saadetinin temini için gönderilen, Kur'an-ı azimuşşandan nasiplenebilmek adına bizleri bir araya toplayan, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine böyle nazm-ı celilden istifade etmek için, sarf etmiş olduğunuz bütün gayretleri Allah Azza ve Celle hayırla mükafatlandırsın. Kerim kardeşlerim ve muhterem hazirun bildiğiniz üzere Bakara suresini 106. ayeti kerimesinde kaldık. Yani geçtiğimiz hafta 105. ayette dahil olmak üzere işlemiş idik. Hatırlayınız lütfen geçtiğimiz ayette yani 105. ayeti i Kerime'de Şununla dersimizi nihayete erdirmiştik Neydi? Allah Azze ve Celle'nin düşmanları, kafirler Bu ehli kitaptan kafirler olabilir, müşrikler olabilir Onlar insanlığa ve özelde Müslümanlara hayırın ulaşmasını asla istemezler diye konuşmuştuk Yani Yani şunu anlatmaya çalışmıştık geçtiğimiz hafta dostlar. Allah Azza ve Celle peygamberleri vasıtasıyla insanların hem dünyada hem de ukubada saadete erişebilmeleri için peygamberi ve peygamberle birlikte risalet göndermiştir. Risaletin asıl maksadı nedir? İnsanlığa rahmet olmasıdır, şifa olmasıdır, bunun kaynaklığını yapmasıdır. Ama bu en nihayetinde insanlığa hayır olarak dönecek Ama birileri tutuyor Kendisine bunu dert ediniyor Ve diyor ki bu hayır insanlığa Ve özelde müslümanlara, müminlere ulaşmasın Bunun mücadelesini ortaya koyuyor Örnekler tevdi etmiştik sunmuştuk sizlere hatırlayınız Başta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olmak üzere sahabeyi ikram Ve o günden bugüne kadar İslam'ın, hayırın insanlığa ulaşmasını engellemek için müşrikler, kafirler, Allah düşmanları, ellerinden gelen bütün fırsatları kullandılar demiştik. لِيُطْفِعُ نُورَ اللّٰهِ بِأَفَّيْهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Okumuştuk. Demiştik ki onlar ağızlarıyla ellerinde imkan olsa, fırsat olsa Allah Azze ve Celle'nin nurunu söndürmek isteyecekler. Ama Allah Azze ve Celle vaat ediyor. Vaat ettiğini konuştuk geçtiğimiz hafta. Dedi ki, Vallahu nurihi. Allah kerih görücüler kerih görse de, müşrikler kerih görse de, kafirler kerih görse de Allah nurunu tamamlayacaktır. İşte bunun üzerinde konuşmaya çalıştık geçtiğimiz hafta dostlar. Ve bugün ise inşaallahu rahman, kaldığımız ayet no'su olan 106'dan, ...devam etmeye çalışacağız. 106. ayeti kerimeyi Teala ben tilavet edeyim. Ardından da mealini verelim. Ondan sonra ayeti anlamaya çalışalım inşallah. بعد أعوذ بالله مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ biz bir ayetin hükümünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, ertelersek mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misiniz ki Allah her şeye kadirdir. Şimdi bu ayeti kerime usulde değerli dostlar ve muhterem hazirun, usulü fıkıh kitaplarında kendisine müstakil olarak yer bulmuş bir konudur. Buna nesih ve mensuh denir. Yani... Bunun açılımı şudur. Eğer ki biz bugün nasih ve mensuh dediğimizde aklımıza neyin gelmesi gerektiğini soracak olursak şu gelsin lütfen. Nasih ve mensuh ilmi şudur. Allah Azza ve celle kulların menfaatı ve maslahatı için bir ayet göndermiştir. Yani kulların hayatına dair bir meseleye Allah hükmetmiştir. Ama nasih ve mensuh dediğimiz zaman şu aklımıza gelecek. Allah Azze ve Celle kullarının yararına bu ayeti, hükmünü iptal etmiştir. Yerine başka bir ayeti, onun misli ya da daha hayırlısını ne yapmıştır koymuştur. Nasih ve mensuh budur. Bunun İslam, Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdiği risalette çoklarca örneğini görmek mümkündür. Ama ne dedik? Bizde yer etsin lütfen. Nasih ve mensuh dediğimiz zaman... Bir nasih'ten bahsedebiliriz bir de mensuh'tan. Yani bir ayet vardır ve ayetin hükmü vardır. Bakınız nesıh ve mensuh ayetin tilavet edilen ayeti kastetmez. Birazdan bir örnek vereceğim. Yani ayetin tilavetini nesk etmez. Ayetin hükmünü nesheder. Bir örnek verelim. Bu sünnette de vardır. Öncelikle önceden kabir ziyaretini nehyeden Peygamber Aleyhissalatu vesselam Fazuru hada mishtir. Nihayetikum an ziyareti'l kubur fazurha. Sizden kabirleri ziyaret etmeyi nehyetmiştim. Artık edebilirsiniz. Bunun gibi yani bir hüküm var. Allah azza ve celle o hükmü iptal ediyor. Yerine bizler için daha hayırlısını ne yapıyor dostlar? Vaz ediyor, koyuyor. Şimdi o ve mensuh budur. Hatırlayınız. Hepimizin zihninde canlansın diye bir örnek vereceğim, bir ayeti paylaşacağım inşallahurrahman. Bundan iki ya da üç hafta önceki dersimizde müstakil bir konu olarak işlemiş idik. Hatırlayınız Bakara suresi 284 ve 285. ayeti buna örnek olarak vermiştik. Hani ayeti kerimeyi tilavet etmiştik hatta. وَاِنْ تُبْدُوا مَا ف۪ي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهِ Bu ayeti kerimeyi okumuştuk. Bu ayeti kerime de diyor ki Allah subhanahu ve teala Onların açığa vurdukları yahut da gizli tuttuklarından Allah onları hesaba çekecektir. Subhanallah hatırlayınız konuşmuştuk bunu Demişti ki aklınızdan bir kötülük geçirdiniz ama yapmadınız Allah soracak hesabını bu sahabelere ağır gelmişti ve sahabeler bunu yalvara yakır Allah'ın Resulüne arz ettiklerinde Allahu azimu şan bu hükmü nesh eden, iptal eden başka bir ayet gönderdi ardından ne dedi la yukellifullahu nefsen illa vus'ah Allah kimsenin kaldıramayacağı yükü yüklemez. İşte nasıh ve mensuhun vakası bu. Allah bir ayet indirdi. Ayetin bünyesinde bir hüküm taşımakta. Allah Azze ve Celle o hükmü Müslümanların müminlerin faydasına menfaatine istinaden başka bir hükümle iptal etti. Çünkü daha hayırlısını ya da mislini göndeririz diyor Allah Azze ve Celle. İşte nasıh ve mensuhu Böyle anlamak durumundayız kerim kardeşlerim. Tabii bu ayeti kerimenin bir de nuzul sebebi var. Az önce tilavet ettiğimiz Bu ayetin bir nuzul sebebi var. Yani biz bir ayetin hükmünü iptal edersek yerine hayırlısını getiririz. Ama bu bir gerekçe için inmiştir. Bildiğiniz üzere dostlar birazdan inşallah onu bir hadis şeklinde sizlere bu rivayeti paylaşacağım ama Nuzul sebebini en azından zihinlerimizde canlandırabilmek adına Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra Rivayetlere göre 16, 17, 18 ay muhteliftir Bu ayları yani 16, 17 ay gibi bir süreyi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescidi Aksa'ya dönerek namaz kıldırmıştır Doğru mu kardeşler? Yani Müslümanların o güne kadar kıblesi Mescidi Aksa'ydı ama Allah'ın Resulü yalvarıyordu. Diyordu ki ya Rabbi bizi daha hayırlı bir yöne döndür. Bize daha hayırlı bir kıble nasip et. Ki orası da kuşkusuz neresidir? Kabe'dir. Allah Azza ve Celle bu ayetle birlikte Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a mescidi harama dönmesini ve namazlarını o cihete doğru kılmasını emretti. Evet. İşte olay bundan sonra meydana geldi. Yahudiler dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki bu nasıl bir din? Bakın bu mentaliteyi lütfen anlayın. Birazdan çok hususi bir mevzuya gireceğiz. Yahudiler dediler ki Muhammed aleyhissalatu vesselama bu nasıl bir din anlayışı ya? Nedir bu yani? Yani bugün böyle, yarın öyle, dün öyleydi, bugün böyle, yarın nasıl olacak eğer ki bunun Allah Azze ve Celle'den olduğu noktasında bir şüphe olmasaydı değişmezdi. Bu demek ki Muhammed'in uydurduğu, Muhammed'in uydurduğu bir din ki bugün böyle hoşuna gidiyor, böyle diyor. Ama yarın böyle hoşuna gitmiyor, böyle diyor. Yahudiler böyle bir fitili yakınca Medine'de Allahu Azimuşşan bu ayeti indirdi. Biz dedi, eğer ki, bir hükmü, ayetin hükmünü iptal edersek onun yerine daha hayırlısını getiririz. Tabi bu nifak alametidir değil mi? Yahudilerin özelliği olması hasebiyle böyle yapmaktadırlar. Muhammed uydurdu, dün Mescid-i Aksa'ydı, bugün kabe, dur bakalım yarın Muhammed'in neresi hoşuna gitmesi o tarafa dönecek. Ama Allah Azze ve Celle ayeti indirdi. Biziz bunu indiren, eğer ki kullarımızın menfaatı için daha hayırlısını gördüysek indiririz. Buyurmaktadır Allah-u Azimuşşan. Ama bir şunu bilmek durumundayız. Ayet-i Kerime'nin yani bir ayetin neshi ve onun yerine gelen bir hükmün bizler için iki tane opsiyonu vardır. Bir, ya Allah daha meşakkatlisini getirmiştir, biz daha çok sevap alalım diye ya da bizim için sevabı eşit tutmuştur ama kolaylaştırmıştır. Bu takdir Allah Azza ve Celle'nin indir. Hikmetinden sual olunmaz. Eyvallah. Şimdi nereye gelmek istiyorum biliyor musunuz dostlar? Bu Yahudi mentalitesi. Kurcalıyor. Nifak sokuyor. Yani Allah Azza ve Celle diyor ki istirham ediyorum dikkat edin. Burası çok önemli. En önemli azık olsun bugünün. Olmaz mı? O da şu. Diyor ki Yahudi mentalitesi madem Allah hayırlısını biliyor Niye önceden göndermiyor? Ne? Doğru mu? Yani bu bildiğiniz nifaktır. Kurcalamak için, kazanı kaynatmak için sorulan bir sorudur. Madem diyor Allah hayırlısını biliyor, öyleyse kullar için neye değiştirip duruyor? Önceden gönderseydi de kullar bir değişiklik görmeseydi gibi yaklaşımlar Yahudi mentalitesidir. Nereye gelmek istiyorum? Bugün aynı düşünceye sahip Bugün maalesef aynı düşünceye sahip oryantalistlerin varlığına şahit oluyoruz. Oryantalist ne demektir? Doğu bilimcisi. Yani batılı olmasına rağmen Doğu'ya ait yani İslam'a ait ilimleri etüt eden, irfan eden ilim sahiplerine denir. Ve bunlar kahir ekseriyetle kafirdirler. Yani kafirler işlerini, güçlerini bırakmışlar dostlar. Doğu bilimler yani İslam'ın ilimlerinin usulünü, Arapçasını belki bizden daha iyi bilir seviyeye gelmek noktasında gayret göstermişler. Bizzatihi yaşadığım için, şahit olduğu için bu iki kulağım vallahi bizzat şahit olduğum için anlatıyorum. Tartıştığımız oryantalistlerin ağzından bunu çok duydum. Dediler ki madem sizin Allah'ınız her şeyi en iyisini bilendir. Öyleyse niye ikili ikili gönderiyor ayetleri? Öncesinden niye takdir etmemiş yani? Biz de buna cevaben diyoruz ki hikmetinden sual olunmaz. Bakınız oryantalistler demişken kısa bir araştırma yaptık. Hatta değerli hocalarından bu konuda biraz istifade ettim. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne baktığımız zaman şu anda bu zihniyete yakın olan öğretim görevlilerinin hocalarının olduğuna şahit oluyoruz. Yani dini kurcalayan Allah Azza ve Celle'nin bu nesih ve mensuh meselesinde madem öyleydi nesih yoktur gönderseydi Allah gönderirdi gibi yaklaşımların bu üniversitelerde tezahür ettiğine şahit oluyoruz. Hatta biraz araştırdık ilahiyat fakültesi 1946 yıllarda kurulan bu ilahiyatın öğretim görevlilerinin hiçbirisi Türk değildi. Hatta bir tanesi hayattadır muhtemelen. Onun bir videosunda izlemiştim. Aynen şunu söylüyor. 50'li yıllarda bizim hocalarımızın hiçbirisi namaz kılmıyordu. Hangi üniversite? Ankara Üniversitesi. Hangi fakülte? İlahiyat Fakültesi. Bu insanlar bize dinimizi öğrettiler. Ve şu anda oralardan mezun olmuş insanlar bize dini anlatıyor. Sadece bunu parantez içerisinde dikkatlerinize sunmak için paylaştım dostlar. Ama oryantalistlerin ve yahudilerin bu mentalitesinden hareketle demiştik ki hatırlayınız. Nasih ve mensuh için söylüyorum. Yani Allah azze ve celle madem ki biliyordu niye bir kere de göndermediği buna cevaben istirham ediyorum şunu söyleyelim. Hikmetinden sual olunmaz. Allah bildirdiyse biz biliriz. Bildirmediyse iman ederiz. Emenna ne saddaq der ve geçeriz. Şimdi Allah azza ve celle'nin işlerine sır ermez. Öyle değil mi? Bir gün yani bu oryantalistlerin bu iddiasına cevap olsun diye paylaşıyorum. Zamanın behrinde bir adam evinin bahçesinde otururken zevki sefa yaparken böyle bahçesinde işte bitkilere, böceklere, börtülere, Gözleri dalmış, tefekkür ediyormuş Allah Azze ve Celle'yi. Hani pislik böcüleri vardır ya, burada çok açık bir şekilde de ifade etmek istemiyorum. Pislik böcüsü, bildiğin pislik toplar. Pisliği yumak yumak haline getirir, onu sürükler. işi pisliklerin arasında gezmektir. Gözü öyle bir pisliğe ilişmiş. Demiş ki ya Rabbi, kurban olduğum Allah'ım demiş. Her şeyi yarattın yaratmaya anlam verebiliyorum. Anlamaya çalışıyorum ve anlıyorum da ama demiş bu pislik böcüsünü niye yarattın bir türlü anlamıyorum demiş ya. Yani bir yere koyamıyorum onu demiş. Niye yarattın ki acaba? Demiş geçmiş. Tabi daha uzun zaman geçmemiş ki üzerinden bizim bu zatı muhterem hastalanmış. Ama ne hastalık aman yarap O tabip senin bu tabip benim gezmediği doktor kalmamış. Gitmiş bir ilim sahibine, erbabına demiş ki benim bu hastalığımın çaresi ne? Demiş ki senin hastalığın pan zehirini ben biliyorum. Şifayı da yaratan Allah demiş ki 40 gün pislik biriktiren böcünün pisliğini karışım yapıp yiyeceksin. Pan zehiri mümkün yani Allah'ın doğasında var bu. Demiş ki ya Rabbi ben anladım. Ben anladım demiş. Hikmetinden sual olunmaz. 40 gün karıştırmış niye yarattın dediği hayvanın pisliği ona şifa olmuş subhanallah zaman geçmiş gel zaman git zaman geminin içerisinde bu bizim zatı muhterem seferdeyken tam denizin ortasında yolculuğun ortasında bir gök gürültüsü bir fırtına aman Allah'ım sanki tabir yerindeyse teşbihatı olmasın küçük kıyamet kopuyor Herkes bir panik içerisinde sükür sükürsezde sıkılanlar dua edenler ondan sonra ne bileyim kendisine can simidi yapanlar işte ne gerek vardı ya Rabbi, şu seferi bir tamamlasaydık diyenler vesaire bu çayını demlemiş karıştırıyor koltuğunda hiç kalkmıyor bizim zatı muhterem hiç istifini bozmadan devam ediyor çayını içmeye birisi bunun bu rahatlığına irite olmuş gelmiş yakasından yapışmış demiş ki muhterem ölmek üzereyiz gemi sallanıyor ne bileyim battık batacağız senin bu rahatlığın beni rahatsız etti demiş ya. Ya yani ne nereye bağlayalım bu senin rahatlığını demiş. Kardeş demiş otur. Ben demiş zamanın behrinde Allah Azza ve Celle'nin işine bir kere karıştım. Bana demiş Allah Azza ve Celle neler yeditmedi Demiş ki hikmetinden suval olunmaz. Allah nasıl bilirse güzel bilir. Şimdi nasık ve mensuk da böyledir. Allah Azze ve Celle bizim için böyle takdir buyurduysa biz buna iman edeceğiz ve geçeceğiz dostlar. Tabi bu böyle işin bir tarafı bir boyutu böyle. Lakin biz Müslümanlara da tabi bu manada bir teslimiyet anlayışı düşer. Yani düşünün siz vahyin canlı canlı indiği bir dönemi tasavvur edin. Siz bir şeyle amel ederken Allah Azza ve Celle o hükmü kaldırıyor. Başka birisi sizin için daha hayırlıdır diyor. Burada şeytana alet olmadan teslim olmak erdemliliktir. Doğru mu? Kolay değil. Bu bir sınavdır yani. Hakikaten öyledir. Bu vesveseye kapılmadan semihna ve atana'yı ortaya kamet olarak koymak... Bir duruş ortaya koyabilmek Gerçekten marifet işidir Vallahi öyledir Bir örnek vereyim Çoklarca örnek var ama Ben bu ayetin nüzul sebebine muvaffakat Göstersin diye bu örneği seçtim Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam Mescitte namaz kılarken Allah Subhanahu ve teala Bu ayeti indirmiştir Yüzünü artık kıbleye döndür. Yani Kabe'ye döndür. Mübarek topraklara giden kardeşlerimiz ve muhterem hazirun bilir. Medine'de kıbleteyn diye bir mescit vardır. Kıbleteyn iki kıbleli mescit demektir. Allah bana görmeyi nasip etti. Hakikaten vakasını bildikten sonra o mescitte sadece bakmak insana alıp götürüyor götürmeye yetiyor. Hakikaten vakasını bilmek gerekir. Kıblete in bakınız adı üstünde iki kıbleli mescit. Niye böyle denmiş biliyor musunuz dostlar? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılarken Allah Subhanahu ve Teala Mescidi harama dönmesini kendisine inzal buyurmuş, emretmiş, vahiy indirmiştir. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam rivayetlere göre İkindi namazının ikinci rekatındadır. Üçü ve dördü Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam namazını bozmadan mescidi harama dönerek ikmal etmiştir. Subhanallah. Aynı yerde dönmüştür. Tam aksi istikamet. Hakikaten mescidi kıbleteyle girin. Kapıdan girersiniz bir sağda kıble vardır bir de solda. Birisi eski birisi yeni. Bitmedi. Resulü ve Vesselam'la birlikte namazı ikame eden bir sahabe evine doğru yol alırken ensardan bir kurubun mescidi Aksa'ya doğru namaz kıldıklarını görür. Namazdayken onlar onlara seslenir. Ayeti okur. ''Ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından geliyorum.'' Allah Subhanahu ve teala Resulüne ve mu'minlere mescidi harama doğru namaz kılmalarını emretti. Şu okuduğu ayeti indirdi dedi ve okudu. Vallahi sahabelerin hepsi secdedeyken döndüler. Subhanallah. Nasıl bir anlayış? Nasıl bir teslimiyet değil mi? Yani sizin daha önce yapmış olduğunuzu Allah iptal ediyor. Onun yerine daha hayırlısını getiriyor emrediyor tereddüt etmeden ya şu namazımız bitsin de ondan sonra bir bakarız inşallah demeden öteleyici olmadan o esnada Allah ona neyi emrettiyse onu yerine getiriyor. Teslimiyet anlayışı ve nasıh ve mensuh mevzusu olsa bile böyle olmalı kardeşler. Tabii إنه على kulli şeyin kadir. Allah Subhanahu ve Teala her şeye kadirdir. 107. ayeti kelimeden kerimeden inşallah, inşallah Rahman devam edecek olursak kardeşler. Ayet-i kerime şöyledir. <gülüyor> "Elem ta'lam enna bilmez misin göklerin ve yerin mülkiyeti ve hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Daha önce mülk sahibi olan Allah Azza ve Celle'nin hem de yer ve göğün sahibi olan mülk sahibi olan Allah Azza ve Celle'nin bu mezuya dair ayetlerini çoklarca paylaştık. Üzerinde ziyadesiyle durduk ama Allah subhanehu ve Taala bakınız sahip dememiştir. Özellikle istirham ediyorum, altını çizerek söylüyorum. Allah Subhanahu ve Teala yerin ve göğün mülkü, yani maliki ifadesini kullanmıştır. Bu yerin ve göğün mülkü Allah'adır. Sahibidir de diyebilirken, mülk ifadesi, malik ifadesini kullanmıştır. Bildiğiniz üzere bunu ilk derslerde Fatiha suresinde konuşurken demiştik. Demiştik ki mülk ve malik, sahip manasının en üst zirvesidir. Yani bir şeyin sahibidir demek istiyorsanız ve o kişi onun mutlak sahibi ise malik ifadesini kullanabilirsiniz. Onun için Allah Subhanahu ve Teala yerin ve göğün mülkü Allah'adır demiştir. Buradan aslında şunu söyleyebiliriz dostlar. Biz bugün Allah'ın mülkünde Allah'ın sözünün geçmediğine şahit oluyoruz. Doğru mu? Evet. Yani bugün her ne kadar biz mülkün Allah'a ait olduğunu dilimizle ikrar ediyorsak da vaka itibariyle Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü geçmiyor. Bunu ben bir mikrofonlardan defaatlerce söyledim Allah şahittir. Bu mikrofonlar da şahittir. Mülkün Allah'a ait olduğunu her gün her defaatlerce vakit namazlarında koşuyor iken vaka bunu söylemiyor vallahi. Hakikat bu. Arrahmanirrahim. Meliki Yevmiddin demiyor muyuz? Günde kaç defa? Nafileleri saymazsak beş defa. Vekat sayılarını falan toplayın çoklarca defa yapar. Biz bunun teminatını verirken, Meliki Yevmiddin derken, din günü sahibi olan Allah Azza ve Celle'nin teminatını verirken, peki Allah'ın mülkünde niye Allah'a söz hakkı vermiyoruz bu şuna benzer bir soru yönelteyim size ve sizlerden istirhamım siz cevaplayın siz hiç kira bedelini belirleyen bir kiracıya rastladınız mı bir ev sahibi var mülk sahibi içerisinde bir kiracı oturuyor ben uygun gördüm Kira bu vakit itibariyle şöyledir. Böyle de olacaktır diyen bir kiracıya rastladınız mı hiç? Vakası var mı? Yok değil mi? Birçoğumuz da kiracıyız belki yakinen hissediyoruz. Yok. Kira bedelini belirleme selahiyetini kiracıya vermemiştir. Bunun vakası bu değildir. Kira bedelini belirleme yetkisini Kime vermiştir vakanın kendisi ev sahibine? Doğru mu dostlar? Peki bu mülkün sahibi kim? Allah Subhanahu ve Taala. Yerin ve göğün sahibi Allah'sa bu yeryüzünde ve yer kürede sözü geçecek olan da Allah olmalı. Helaller Allah'ın helali olmalı. Haramlar Allah'ın haramları olmalı. Hem bu mülkün Allah Azza ve Celle'ye ait olduğunu ikrar edeceğiz, söyleyeceğiz, haykıracağız ama gel gör ki vakada Allah'a söz hakkı vermeyeceğiz. Allah bize kızmaz mı dostlar? Vallahi kızar. Onun için bu konuda biz rahatsız olmak durumundayız. Ama bunu defaatlerce konuştuk üzerinde daha da ziyadesiyle durmanın gereği yoktur diye düşünüyorum yani ve huvellezi fis semai ilahun diyoruz o semada ilahtır ve fil ardı ilahun aynı zamanda da yeryüzünde ilahtır diyoruz E, ee, bunun gereği yaşadığımız yeryüzünde Allah Azza ve celle'ye söz hakkı vermek değil midir öyledir öyleyse bu ayeti böyle anlayacağız biz yeryüzünün ve gökyüzünün mülkü Allah'ındır diyorsak gelin Hakikaten sözü de Allah'a verelim. Onun istedikleri bizim hayatımızı kaplasın. Ayet şöyle bitiyor. Subhanehu ve Teala buyuruyor ki, yine bilmez misiniz ki Allah'tan başka dost ve yardımcı yoktur? Biz buna iman ediyor muyuz kardeşler? Elhamdülillah. Biz Allah azza ve celle'nin bizim yardımcımız olduğuna iman ediyoruz. Ona tevekkül ediyoruz. Bizi sahipsiz bırakmayacağına iman ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayacağına iman ediyoruz. Etmesine de vakada da bunu aynen böyle yaşıyor muyuz? Yardımı sadece Allah'a hasrediyor muyuz? Benim dostum sadece Allah'tır diye biliyor muyuz? Ben sırtımı Allah'a dayadım. Yok bundan ötesi diye biliyor muyuz? Vakada biraz zorlanıyoruz değil mi? Değil mi? Aksadığımız zamanlar oluyor. Allah bizi affetsin. Ama Allah'a dayanacağız. Allah'a güveneceğiz. Bizi korayanın, gözetleyenin, bize sahip çıkanın Allah olduğuna iman ettiğimiz gibi vakada da bunu hissettireceğiz. Aynı kim gibi biliyor musunuz? Hazreti Ali gibi. Farkındaysanız önce sorardım kimi misafir edelim diye dayanamadım kendim söyledim. Hazreti Ali'yi misafir edeceğiz radıyallahu anh. Allah'a nasıl dayanılır? Allah Azza ve Celle'nin onu sahiplendiğini nasıl idrak etmiş? Allah Azza ve Celle'ye nasıl güvenmiş? Nasıl tevekkül etmiş? Vallahi oturmuş bizim için sanki öğreti olsun diye söylemiş. Kerremallahu vache. Subhanallah. Hazreti Ali radıyallahu an mescide giderken, nafile için mescide gidip gelirken, bunu Yahya ibni Murre anlatıyor. Ravisi budur. Diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh'dan için, o nafile namazlar için mescide gidip gelirken, Uzaktan ar, onu korumaya çalışırdık. Dikkat edin. Onu böyle uzaktan gözetler ve o mescide girdiğinde de kapısında nöbet tutardık. Bir gün diyor Hazreti Ali Radıyallahu Anh'tan için o diyor içeri girdi, biz de hemen ardından kapının önünde dikilmeye başladık ki kapıyı diyor ardımızdan tekrar açtı. Dedi ki Hazreti Ali radıyallahu anh, Siz ne yapıyorsunuz? Dedi ki Yahya İbni Murra Biz seni koruyoruz Ya Ali Seni sahiplenmeye çalışıyoruz Himaye etmeye çalışıyoruz Bunun için bu kapının önünde nöbet tutuyoruz Dediğinde Hazreti Ali radıyallahu sözüne dikkat buyurun Diyor ki kimden? Göktekilerden mi, yerdekilerden mi korumaya çalışıyorsunuz? Diyor ki şüphesiz göktekilerle işimiz olmaz. Mutlaka yeryüzünde sana zarar verecek olanlardan korumaya çalışıyoruz ya Ali. Öyle seyrediyor dinleyin beni. Ultimatom veriyor Hazreti Ali radıyallahu an. Diyor ki innehu la yakunu fil ardü şey'un hatta yuqda fil sana. Şunu biliniz ki Gökte hüküm verilmedikten sonra insanoğlunun başına yeryüzünde hiçbir şey gelmez. Sözün bitti yer mi? Vallahi öyle. Yeryüzünde hiçbir şey başına gelmez insanın. Ta ki gökyüzünde onun için hüküm verilene kadar. Siz de, de kimi himah ediyorsunuz? Neyin peşindesiniz? Ben Allah'a dayanmışım. Beni koruyacak olan, beni gözetleyecek olan Allah'sa, bunun hükmünü de takdir edecek olan Allah'sa burada durmayın dedi Hazreti Ali. Subhanallah. Şunu biliniz ki gökte hüküm verilmedikten sonra, yer yüzünde insanoğlunun başına hiçbir şey gelmez. Allah bizlere de dostlar, kerim kardeşlerim, Böyle Allah Azza ve Celle'ye dayanma anlayışı nasip etsin. Onu dost edinme anlayışı ikram etsin inşallahı rahmet. Tabi bitmedi. Ben bir de hakikaten yardımı sadece Allah Azza ve Celle'ye hasreden muallimlerin mualliminden bir örnek vermek istedim. Çünkü bunun üstüne bir örnek yok diye düşündüm ben. Sizlerden de birazdan inşallah sahneyi zihninizde resmetmenizi isteyeceğim. O esnada Allah Azza ve Celle nasıl dayanırmış birlikte öğrenmeye çalışacağız. Evet hakikaten hadisenin faili ve öznesi Hazreti Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir gazveden döner Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam sahabeleriyle birlikte. Ve artık yorulmuşlardır. Bir ağacın gölgesinde istirahat etme emri verer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Herkes bir ağacın altında gölgelenirken, Gavres isminde bir zat, müşrik, kafir, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerinin uyuduğunu fırsat bilerek, Allah'ın Resulü'nün baş ucuna gelir, ağacın dalına asmış olduğu kılıcı alır, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi kılıcıdır. Yardımı Allah'a hasretmeyi anlayacağız. İstirham ediyorum kardeşler, dostlar. Alır kılıcı Allah'ın Resulü uymaktadır sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın boynuna kılıcı dayar. Şu cümleye dikkat. Bu ifade bana aittir. Başkasını bağlamaz. Kılıç ile Peygamber Zişan Efendimizin Boynunun arasında hiçbir şey yoktur Kılıç temas etmiştir boyuna Tabi Allah'ın Resulü canının acısmasıyla birlikte kalkar Allah'ın Resulü'nün uyandığını gören Gavures der ki Söyle bakalım şimdi ey Muhammed Seni Bu kılıçla boynunun arasından beni kim kurtaracak Benim elimden seni kim alacak Sana kim yardım edecek sana kim sahip çıkacak? Şimdi konuş bakalım Muhammed. Cevap. Allah Azza ve celle. Vallahi başka bir söz sadır olmaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cık cık. İstirham ediyorum. Kılıç ve arasında hiçbir şey kalmazken şu teması tasavvur edin. Burada Allah'a yani bir düşünün burada yardım gelse ne gelebilir ya? Yani artık girmiş yarısını hissetmişsin. Yani gökten bir şey mi düşecek? Yani insan üretmeye başlar değil mi? Bu noktadan sonra artık Allah'ın da bana bir yardımı olmaz demeye başlar. Allah yetmez mi? Allah yeter. Ve o kılıcı düşürür. O kılıç düşer elinden Allah'ın Resulü Allah dedikten sonra. Rivayet sahihtir ha. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam alır kılıcı. Der ki peki beni Allah kurtarır da seni kim kurtaracak? Söyle bakalım. Bana sordun ben Allah diye cevap verdim. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Kurtaran olmayınca o kimse iman etmiştir. Subhanallah. Allah azze ve celle'ye dayanmak, Allah azze ve celle'yi dost bellemek ve ona himaye olmak, ona kendimizi dayamak böyle bir şey kardeşler. Bu ayeti kerimeden kendimize azıklar edinelim oldu mu inşallah. rahman. 108. ayeti kerimeden inşallahü rahman devam edecek olursak kardeşler. Subhanuhu ve teala şöyle buyuruyor. Am تريدون أن تسألوا رسولكم كما yoksa siz de ey müslümanlar bize sesleniyor Allah Sahabelere seslenmiş Allah diyor ki daha önce Musa'ya sorulduğu gibi Peygamberinizde sorular mı sormak istiyorsunuz bu tür sorular mı sormaya başlamak istiyorsunuz kim imanı küfre değişirse şüphesiz dost doğru yoldan sapmış olur. Şimdi ayeti kerime bize aslında bir ihtar dostlar. Muhterem hazirun. Ayeti kerime bize bir ihtar. Diyor ki subhanehu ve teala. Resulü aleyhissalatü vesselamın zamanını idrak etmiş sahabelerine ve bizlere kıyamete kadar gelecek olanlara diyor ki. Musa'nın kavminin Musa'ya sorduğu soru anlayışına sahip olmayın. Oldu mu? Burayı anladınız mı? Musa'nın kavminin sahip olduğu soru anlayışına sahip olmayın. Şimdi an anlamanız gereken nokta şurası. Musa Aleyhisselam'ın kavmi nasıl bir soru anlayışına sahipti? Söylüyorum. Fuzuli sorulara. Ne gibi mesela? İneğin rengi ne? Kesmeye keselim de inek ne renk olacak? Boyu ne olacak? uzunluğu uzunluğuna kadar olacak? Kilosu ne kadar olacak? Sarı mı olacak? Beyaz mı olacak? Değil mi? Gördük bunları. Yahut da yine Musa Aleyhisselam'ın kavminin sorduğu sorulardan bir tanesini söyleyeyim. Biz sana iman ederiz ta ki Allah bize canlı gösterirsen. Bu tür soruların gelmesini ve tevcih edilmesini İslam yaşaklamıştır. Bu konuda uyarıyor bizi. Başka, akıl dışı sorular. Allah kainattan büyük müdür? Allah'ın kudreti işte ne bileyim şunu kadar var mıdır? Allah'ın kudretini görmemiz için bize aslında bir işaret gönderse ya gibi. Bunların hepsi tarihte sorulmuş sorulardır. Ve Allah bizi uyarıyor dostlar. Buna benzer sorular sormayın. Ve mükerrin sorular. Yani şer'i hükmü öğrendikten sonra ısrarla sormak. Her yıl mı hac edeceğiz ya Resulallah? Her yıl mı? Her yıl mı ya Resulallah? Cık. Diyor ki Allah'ın Vesselam. evet deseydim her yıl olacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu tür soruların sorulmasını, tevcih edilmesini İslam yasaklamış. Ama buradan şu anlaşılmasın. Birazdan oraya temas edeceğim inşallah. Soru sormak İslam'da Haram değildir, yasak değildir hatta İslam'ın tavsiyesidir ama fuzuli ve akıl dışı olan soruların sorulmasını İslam yasaklamıştır. Ama hakkı keşfetmek adına dikkat edin dostlar hakkı keşfetmek adına hakkı sarılmak adına hakka muhatap olmak adına şer'i hükmü öğreneyim de Allah'ın memnun edeyim gayesiyle soru sormanın hükmü farzdır sormak zorundadır bir Müslüman el aslu fil ef'ali et tekayyudi bi ahkam asıl olan fiillerde şer'i hükümle kayıtlı kalmaktır sen şer'i hükümü ne zaman öğrenebilirsin sorarsan öğrenebilirsin buradaki edilen sorudan da soru sormayı İslam yasakladı anlaşılmasın istirham ediyorum soru sormayı İslam teşvik etmiştir sorulmalı ve amel edilmediler ardından. Ama Musa'nın peygamberlerine sorduğu soru gibi değil. Hakkı öğrenmek adına, hakkı keşfetmek adına sormak yerinde ve olması gereken bir sorudur. Tıpkı hangi ve hangi örnekte olduğu gibi biliyor musunuz? Bu Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde vuku bulmuş gerçek bir olaydır. Bu olay bize şunu hatırlatsın ve öğretsin. Yerinde soru sormak, hakkın keşfi için, şer'i hükme, he, muhatap olmak ve öğrenmek için sormak üzerimize ve doğru soruları sormak üzerimize sorumluluktur. Hakkın keşfi için sormak, yerinde sormak bizim yapmamız gereken en önemli işlerdendir. Selçuk Üniversitesi'nde zamanın behrinde dört tane kafadar yine böyle bir zaman diliminde finallerin olduğu üniversiteli kardeşlerimiz bilir. Finallerin olduğu bir dönemde sınav günü öncesi eğlenceye kaptırırlar kendini ve kalkarlar ki sabah sınav tarihi saati geçmiştir. Dikkat edin. Final vardır ertesi gün eğlenmişlerdir. Sabah uyandıklarında bir baktılar ki aha final saati sekizse bunlar sekiz buçukta uyanmış. Final üniversiteli kardeşlerimiz de bilir. Finallerin bir özelliği vardır. Eğer bir öğrenci dışarı çıktıysa artık başka öğrenci alınmaz çünkü kopya işte alma verme ihtimali vardır diye. Derler ki yolda finalinde telafisi yok. Finalin telafisi yok. Derler ki yolda giderken arkadaşlar hocaya şunu soralım, söyleyelim. Yolda gelirken hocam bir aksaklık meydana geldi. Arabamızın tekeri lastiği patladı. Biz de bununla uğraşacağız yaptık tamir ettik derken geç kaldık diyelim. Tamam mı? Tamam. İnmişler arabadan biraz da böyle lastikle ellerini falan boyamışlar, karalamışlar, cilalamışlar. Ellerine yüzlerine de sürmüşler. Koştur koştur nefes nefese anfinin önüne gelmişler. Öğrencinin bir tanesi çıkmış Artık zaman çok geç Demişler ki artık az önce Uydurduğumuz yalanı devreye sokacağız Varmışlar Demişler ki hocam buyurun evladım Demişler ki kusura bakmayın Sınava geç kaldık ama Durum işte ortada Yolda gelirken mazeretimiz Vardı lastik patladı Onun için geç kaldık hocam Evladım der İnsanoğluyuz hepimiz Yan taraftaki anfiye geçin Sınav yapacağım sizi bundan mahrum etmeyeceğim der. Aa, bizimkiler bir sevinç bir sevinç der ki bizim yalan tuttu. Girer öğretmen o sınavı bitirdikten sonra Anfi'ye evladım ben kopya çekeceğinizden hiç şüphem yok da sen bir köşeye sen bir köşeye sen de bir köşeye sen de bir köşeye otur olmaz mı? Oturtur öğrencileri. Siz hatta işte lastik tamir ettiniz yolda meşakkatlarla boğuştunuz. Diğer arkadaşlarınıza 3-5 tane soru sormuştum. Size bir tek soru soracağım. Çok zor da sormayacağım. İstirham ediyorum. Hemen yazın da sizin de işiniz kolaylaşsın. Soru şudur. Hangi teker patladı? Birisi sağ arka yazmış. Birisi sol ön yazmış. Demiş ki Haydi. İşte soru böyle olmalı. Hakkı keşfetmek adına soru böyle olmalı. Biz de bugün şer'i hükmün muhatapları olarak hakkı keşfetmek adına soru yerinde bir soru olmalı ve amel etmek için olmalı. Hakkın ifşası için olmalı. Ama bugün günümüzde soru mentalitesi çok farklı mecralara kaymış. Örnek vereyim mi? Kardeşimizle tartışıyoruz. Diyorum ki güzel kardeşim böyle amel ediyorsun böyle yapıyorsun da bunun delili ne? Diyor ki hocam böyle yaptı. Peki sen hocayın böyle yaptığını nasıl yaptığının delilini sordun mu? Cevap söylüyorum. Diyor ki çok soru sormayı İslam yasakladı. Böyle bir anlayış yok ki. İslam bunu yasaklamadı. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki <gülüyor> hastalığın şifası soru sormaktır diyor. Biliyorsunuz değil mi bu hadiseyi? Sahabenin başı yaralıyken Gelir sahabelerden birilerine soru sormak ister. Burayı suyla gerçekten mes etmek durumunda mıyım yoksa burayı es geçebilir miyim? Su değmemesi gerektiği noktasında böyle bir ihtilaf vardır. Sahabe orayı yıkar, gusletmesi gerektiği noktasında söylüyorum. Yıkar. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun vefat haberini aldığında bu hadisi söyler. Hastalığın şifası sualdi. Keşke kardeşiniz sorsaydı. Şer'i hükmü benden öğrenir. Oraya sadece mesetse de yeterliydi buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hocalara soru sorulmaz. Niye? Çünkü İslam çok soru sormayı yasakladı. Hocam ayetle sabit. Vallahi değil. Ayetle sabit olan soru sorulmayı yasaklayan konu bununla alakalı değildir. Biz delilin keşfini yapmak durumundayız. Bir mevzuyla amel edeceğimiz zaman Allah Azza ve Celle'nin o konuyla alakalı hükmünü bilmek için sormak durumundayız. Sormazsak Allah bize sorar. Değil mi kardeşlerim? Onun için Musa Aleyhisselam'ın kavmi gibi olmayın derken bir meselenin hükmünü öğrenmek istediğiniz zaman çok soru sormak Allah Azza ve Celle'nin razı olmadığı bir iştir demeyin kardeşlerim. Sadece Allah'ın razı olmayacağı sorular sormayalım inşallah rahman. Tabi 109. ayeti kerime ziyadesiyle uzun. Yine böyle yarım sayfayı bulan bir hacme sahip ayetin uzunluğu. Ben müsaadenizle sadece mealini okumak istiyorum kardeşlerim. Allah subhanehu ve Taala 109. ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah onlar hakkında emrini getirinceye kadar affedip bağışlayın. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Şimdi burada siz onlara Allah'ın emri gelene kadar bağışlayın ifadesi müfessirlerin kahir ekseriyetine göre yani her ne kadar onlar size bütün sıkıntıları yapsalar, zulme duçar kalsanız da, size haset besleseler de, onları affedin ifadesinden kasıt, Allah size cihat emrini gönderene kadar onlarla savaşmayın manasındadır. Bunun öncelikle altını çizelim. Ama bu ayeti kerimede, dikkatlerimizi celbeden bir husus var. Yahudilerin ve iman etmeyenlerin, Müminlere ve Müslümanlara haset beslediğini ve böyle bir kin ve nefret beslediklerini Allah Azze ve Celle haber verir. Haset. Haset kelimesi aynen ayette de geçmektedir. Onlar hasetliğinden size gelen peygamberi kabul etmezler. Sizin o dine müntesip olmanızı istemezler buyurur. Dikkat edin dostlar. Burada bizim ayetten alacağımız en güçlü azık şu. Bunların bize olan nefretinin temelinde bizde var olan şeyleri istemiyor olmalarının temelinde ne yatıyor? Haset. Öyleyse biz hasedi tarif etmek durumundayız. Tabi hasedi konuştuğumuz zaman gıptayda konuşmak yerinde olacaktır. Hasedin tarifini yapıyorum. Haset nedir biliyor musunuz? Haset başkalarına nasip olan nimetin o kişiden zail olmasını istemek ve sadece sende olmasını istemektir, kendinde olmasını istemektir. Ben de bu bardak vardır dostlar. Eğer bir kimse haset besliyorsa bana bu bardağın benden zeval olması ve sanin tekeline ve sende de bu bardağın olması demektir. Ama gıpta öyle değildir ki İslam gıptaya cevaz vermiştir. Değil mi gıpta etmek? Ne demek gıpta? Senin karşında gördüğün bir kimsedeki nimetin ondan zail olmasını istemeden sende de olmasını istemektir. Evet hadis var bununla ilgili. İki şeye gıpta edin diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Neye? Bir, infak edene Allah yolunda. İki, Kur'ani hükümlerle amel edene. İlmiyle amil olana. Bunlara gıpta edin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi ben de gıpta ile alakalı bir örneği verip zaten ayet anlaşıldığı için sadece haset ve gıptanın tarifini verdim. Ve sahabeler arasında da bir gıptanın olduğunu ve böyle bir yarışın olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. İki tane kahramanı var rivayetin. Subhanallah. İkisinin de lakabı İbnül Hattab. Nasıl oluyor? Birisi Zeyd, birisi de Omar. Abi kardeş. Subhanallah. İki kardeş arasında gıpta olur mu? Olmalı. Olmalı. Yarış olmalı mı? Vallahi olmalı. Bize bunu bu iki kardeş anlatacak bugün. Tesirinde kaldığım bir örnek. Yer neresi? Yer Uhud. Zeyd'in <gülüyor> Zeyd İbnül Hattab'ın ve Ömer radıyallahu anh'ın cihat aşkı malumdur. Ama ki daha da malumdur. Subhanallah. Hep şehit olmak istemiştir. Allah ona nerede nasip etmiştir? Yemame'de nasip etmiştir. Zeyd İbnül Hattab. Uhud'da çarpışırken gıptaya bak gıptaya. İkisi de Kur'an'ın İlm sahibidir. Alimidir ve amilidir. Allahu Akbar. Bakara suresini yıllar sürmüştür Ömer radıyallahu anh'ın ezberlediği. Doğru mu? İşte böyle bir sahabe. Hem alim hem de amil. Kardeşi de vallahi aynen öyle. Uhud'da meydanda çarpışırken Ömer radıyallahu anh'ın gözü Birdenbire kardeşi Zeyd i̇bn Hattab'ı görür. Düşmanın kılıç darbesiyle Zeyd i̇bn Hattab'ın zırhı yere düşer. Ama radıyallahu an bir taraftan çarpışırken bir taraftan da kendi zırhını çıkartır. Zeyd i̇bn Hattab'a doğru uzatır. Der ki ey kardeşim Zeyd buyur zırhın az önce yere düşmüştü. Benimkini giy istersen. Seyyid ibn Hatab der ki: "Ey Ömer! Kardeşim Ömer! Senin gıpta ettiğin şehitliği, kardeşin Zeydin istemediğini mi zannedersin? He? O zaman ne olacak? Buna bir cevap ver. Senin şehitlik makamını istediğin o cenneti, o makamı kardeşin Zeydin istemediğini mi zannedersin? Sen ne zannediyorsun?" Der ki zırhın senin olsun. Vallahi ben gıptayı bu iki kardeşin üzerinden öğrendim. Vallahi. Subhanallah. İki kardeş hem de gıpta ettikleri şey şehitlik. Alim ve amil. Haset gıpta olacaksa Böyle olacak kıpta. Hasetle işimiz olmaz zaten. Allah Subhanahu Wa taala kerim kardeşlerim. Bizlere hakikaten hadisin de beyan ettiği gibi o hususlara gıpta edebilmeyi nasip etsin. Vallahi bir kardeşimizin Kur'an'la amil olduğunu gördüğümüz zaman ya Rabbi şu filan kardeşim gibi Kur'an'la amil olmayı bana nasip et diyebilmek lazım. Bize böyle anlayış ikram etsin Allah gıpta edelim. Varını yoğunu ya Rabbi senin yolunda infak ettim diyen bir kardeşimize şu filan kardeşim gibi senin yolunda infak etmek istiyorum ya Rabbi. Bana bunu nasip et diyebilmeyi Allah bizlere de ikram etsin. Allah bizi sıratı müstakiminden ayırmasın. Rabbim hakikaten bizlere Kur'an ayetleriyle amil olmayı nasip ve müvesser kılsın inşallah. Rabbim cümlemizin ee, gelmiş ve geçmiş günahlarını affe mağfiret etsin. Rabbim cümlemizi razı eylesin. hissinden ayırmasın inşallah. Rahman. Evet, bitirmeden önce kardeşler sanırım bir duyuru var. Eee belki birçoğunuzun malumu var ama hatırlatalım inşallah. Eee malum e kafirler Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam başta olmak üzere İslam'ın değerlerine hakaret etmekte durdurak bilmiyorlar ve gelişen bir dizi olayların üzerine inşallah Köklü Değişim dergisinin öncülüğünde yarın Hacı Bayram'da inşallah Cuma'ya mütakiben Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Peygamberimiz Onurumuzdur başlıklı bir protesto gerçekleşecek. Bununla alakalı bir duyuru. Bunu duyurmamı istediler. İnşallah Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim onurumuzdur. Ve onurumuza sahip çıkma vaktidir. Rabbim bizi inşallah o meydanlarda buluştursun. Bir de defsir dersine başlamazdan evvel bir kardeşimizin bir ricası vardı. Bugün acilen çok ciddi şekilde rahatsızlanan bir kardeşimizin haberini aldık. Hakikaten durumu da şu anda hastanede çok iyi değilmiş. Acılar içerisinde kıvrandığı haberi geldi. Ve inşallah şuradan ayrılmadan Allah Azze ve Celle o kardeşimize katından Şafi ismiyle muamele buyursun. O kardeşimize şifa et, ihsan etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. subhan Rabbika Rabbil İzzet'e amma esifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.